akıllı şebeke ekoturizm, ekoturizm organik tarım enerji akıllı ekoturizm ve daha fazlası eco aiq'da her kitapçılarda ve bayilerde Reklamlar bitti. Açık Radyo. Açık Radyo Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Fatma Güneri'ye teşekkür ederiz. Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı. 9 Kasım 2017 Perşembe saatler 11'i gösteriyor değerli dinleyenler. Yeşil Bülten'le radyolarınızdayız. Açık Radyo 94.9'dasınız. Ben Utku Zarı Teknik Basada Selahattin Çolak ve e, Twitter üzerinden programın programda öne çıkan tweetlerle de Seçil Türkan. Bu haftanın Yeşil Bülten'ini e, sizlere İlgisayarlarınıza, telefonlarınıza, radyolarınıza taşıyoruz değerli dinleyenler. Malumunuz bu çevre ekoloji gündeminin e, kilitlendiği günler bunlar. İklim Değişikliği Konferansı'na kilitlendiği günler. Bond'a yapılıyor iklim Değişikliği Konferansı 23. ...KOP 23, 23. iklim Konferansı'ndan bahsediyorum. Ona dair, oradaki gelişmelere dair açık radyo dinleyicilerinin oldukça aşina olduğunu tahmin etmek güç değil. Neler olup bittiğine dair bonda, az önce dinlediğiniz ekoloji, ekonomi programında da keza yine buna benzer... Pek çok oradaki gelişmelere dair e, iklim zirvesinin 23. iklim zirvesinin e, detaylarına dair bilgiler buldunuz. Biz Yeşil Bülten'de bugün biraz daha işin Türkiye tarafına geleceğiz aslında. İklim değişikliği denince iklim değişikliğine neden olan öncelikli sebep olarak karbon emisyonları malumunuz e, gösteriliyor. Karbon emisyonlarına da temelinde aslında e, fosil yakıtlara bağımlılık fosil yakıtlarla Enerji üretimi yer alıyor. Buna dair pek çok rapor, pek çok bilgi e, bugünlerde sık sık önünüze, önümüze düşüyor zira. iklim değişikliğinin etkileri konusunda e, bu yıl yine bir sıcaklık rekoru kırmasıyla gündemde. Büyük bir ihtimalle 2017'de yine e, bir sıcaklık rekoruna imza atacak dünya. Dünyayı bir yandan ısıtıyoruz karbon salımlarıyla bir yandan da bunu bunun önüne geçmek için herhangi bir mekanizma e, kurulabilmiş değil e, malumunuz hala e, siyasetin e, etkisiyle e, ve ekonominin belirleyiciliğinde devam ediyor iklim değişikliği iklim konferansları da ve orada yapılan müzakerelerde eee Türkiye de bu konuda kömür konusunda ısrarcı olan ülkelerden biri ama e, bu yılın e, açılışları genelde Polonya çokça tepki çekti iklim zirvesinde ve e, Avustralya e, Günün fosili ödülü ödününü aldı ikinci gününde iklim değişikliği konferansının e, ve 3 günde de günün fosili ödülü e, Fransa'nın oldu. E, malumunuz Fransa'da nükleer santrallerle e, bir ileri iki geri şeklinde devam eden bir e, ilişkisi var ve bu etkili oldu günün fosili öülünü. Almasında, tabii günün fosili neydi zaten malumunuz bildiğiniz üzere e, iklim değişikliğine karşı harekete geçme noktasında e, ya geri duran ya da e, aksi yönde hareket eden ülkelere verilen ödüllerdi. E, bir de bugün yayınlanan bir açıklamayı paylaşalım sizlerle. Lutve Enerji Watch Group tarafından yayınlanan bir çalışma. Yenilenebilir enerjinin şu andaki teknolojik seviyeyle bile... ...2050 yılında tüm dünyanın elektriğini tek başına karşılayabilir noktaya geleceğini ortaya koyuyor. Yenilenebilir enerji bir diğer e, boyut tabii. iklim değişikliğine bir çare e, olacak mı? En azından e, fosil yakıtlar sebebiyle yaşanan... Fosil yakıtlar kaynaklı yaşanan karbon emisyonlarının önüne geçeceği kesin ama iklim değişikliği e, bir taraftan gerçekten politikalara e, devletlerin politikalarına kurban edilemeyecek kadar da Önemli kritik bir mesele aslında bu bu açıdan Türkiye'de çok iklim mücadelesinin içinde gözükmese de pek çok yerel mücadele yerel hareket malumunuz mevcut ve her biri iklime dair doğaya dair insanla doğanın bir arada yaşamına dair inisiyatif alan yerelde inisiyatif alan insanların ortaya çıkardığı mücadeleler ve bu mücadeleler e, bu mücadeleler e, artıyor, çoğalıyor ve e, pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Daha önce de konuştuğumuz bir konuya değineceğiz bugün. E, daha önce konuştuğumuz e, demiştik Trakya bölgesinde, Trakya'da yapılacak termik santrallerdi konumuz. Evet. Şimdi bir tanesi özellikle karşımızda duruyor. Ee, vize'de yapılacak bir termik santral projesinden bahsediyoruz. Ee, o termik santral projesine dair detayları konuşacağız. Ee, dünden önceki günde zaten bir e, keşif yapıldı o bölgede. Termik santral projesinin planlandığı bölgede. Ee, bunun da detaylarını yine alacağız konuğumuzdan. Telefon hattımızda ee, Vize Doğa Derneği ve aynı zamanda Vize Ziraat Odası Başkanı Ay Erker var. Merhaba, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Otko Bey. Ee, dilerseniz e, bu son gelişmeyle başlayalım istiyorum ben. E, genel olarak oradaki bölgede termik santralin yarattığı tepkiye sizlerin de hem tarımla e, uğraşan insanlar olarak hem o bölgede yaşayan insanlar olarak sizlerin de neden bu termik santrale karşı çıktığınıza... E, Değineceğiz, konuşacağız ama bir e, keşif yapıldı termik santral arazisinde. Zaten o arazinin ilk ortaya çıktığından bu yana bazı değişikliklere de uğradı. O e, dünden önceki gün yapılan bu keşifle başlayan süreci e, ve tabi termik santral projesinin ortaya çıkmasıyla birlikte bugüne kadar geldiği süreci bir sizden dinleyelim öncelikle Aypar Bey. Tabi tabii ilk önce e, bana verdiğinizde böyle bir şans verdiniz için size çok çok teşekkür ediyorum yayın atı başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi bize e, maalesef bize çok güzel, özel, doğal bir yer. Yani vizenin aslında biraz geçmişinden bahsetmeden e, bu terhiz sanatlar sürecine yanlarımız gerekiyor. E, çünkü bize e, e, 10 bin yıllık bir geçmişe e, sahip e, Fırakları başkentik yapmış, demir çağından günümüze kadar ulaşan büyükleri kaya mezarları Tümlülükleri olan e, bir, bir nacide bir ilçe. Aynı zamanda bize Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerini de içine alan balındırmış. İçerisinde Bizans'ın ve Roma'nın Roma Kalesi olan Herkese Trakya'nın tek antik tiyatrosuna sahip olan e, bir yeşil kasaba. Osmanlı döneminin e, Trak, Trakya'da Osmanlı döneminde e, üç tane Sancaktan bir tanesine sancaktarlık yapmış, e, Kıklar Ede'yi bile içine alan, ya bütün bölge içine alan e, bir sancaktarlığın aslında e, başkenti konumunda bir yer. Yani şey böyle değerlendirdiğimiz zaman e, bize çok önemli, hem kültürel miraslar açısından hem doğal varlıklar açısından çok önemli bir yer. Yani bize bir termik aslında eba edilmemeli. Bize de, e, bize de aynı zamanda bakın çok enteresan bir şeydir diyor. Bize e, bu yurt dışından bağlantılı olan işte Stasılov unvanını almış e, Türkiye'deki 8-10 şehirden bir tanesi. Sakin şehir unvanını barındırıyor. tabii bu unvan verilirken e, öyle e, alelade bir mi verilmedi Bize'ye. Bize bunu hak ettiği için Stasılov unvanını sakin şehir aldı çünkü... Kuzey dininde, Kuzey Ormanları, kısmında Karadeniz, Güzel, Miteşen, Povası, Doğal Varlıkları, Kültür Varlıkları, Seyfesliği, şey, e, Vize'ye böyle bir sakin şey kurumlarını e, verdi. Ve e, de aynı zamanda e, Osmanlı döneminin de bugüne kadar gelen Sultanlar yolu var. Yani bu Sultanlar yolu projedir aslında. Avrupa Birliği projesinden Kültür Bakanı'nın ortaklaşa yürüttüğü proje Macaristan'dan İstanbul'a kadar sultanların işte ama avlanmak yoluyla ya da işte seferlerini yaptıkları bir yoldur ve bunu özellikle söylüyorum. Neden bu sultanlar yolu çok önemli? Bakın bize de istenen istemem. Termik, Santral bu sultanlar yolunda da içine alıyor maalesef. Yani burada bir kezatlık teşkil ediyor. Bu utanlar yolunu içine alan işte trak medeniyetinin trakları başkenti yapmış trakların yaşam alanlarının içinde de bazındıran bir alanda termik santralın bir kere zaten kurulması kesinlikle doğru değil. Tabi bunun bir de bölge insanları ve zararlar açısından değerlendirirsek o daha da tabii mahim e, konuşlar doğuruyor. Mesela şöyle bir şey, e, vize, e, de vizenin birkaç muhaldesinde bir bina yapmaya kalksanız ona izin alamazsınız. Sebep çünkü Edirne anıtlar Kurulu bizeyi birinci derece, ikinci derece, üstüne üçüncü derecede taranıp üç tane bölgeye girmiş. Bugün bize de bize de e, tarihi dokusunu bozmamak için e, evinizin evinizin e, bir tamiratını yapmak için bile anıtlar Kurulu'ndan izin almanız gerekirken hiç e, böyle hiçbir tarafa işte çevresel tük gereklidir değerlendirmesi yapmadan yaptım ben yaptım oldu zihniyetiyle e, burada bir sondaj çalışması ve bu sondaj çalışmasının sonucunda bunu bir termik santral dönüştürülmesi e, mümkün e, görünmüyor. Yani bizim açımızdan e, kabul görecek bir şey değildir bu. Çünkü e, Biz Biz dinliyoruz efendim sizi. Yani, Buyurunuz. Buyurunuz. Ya bizim bölgemiz çok e, nadir bir bölge. Yani bugün e, termik santral kurmak istenen bölgede Meşe ormanları var. Atabat'ta çam ormanları var. Ve çam ormanları da orman işletme müdürlüğü tarafından bizler dikildi. Yani düşünün. İnsan eliyle diktiğimiz yeşil alanları genelde insan eliyle yok etmek gibi bir günlerimiz var bizim maalesef. Ama bizde şu var. Bizden işin hükümlü rezervleri rengin gibi görünüyor ama bence çok zengin değil. Neden? Bunlar topçuk ve kömürleri falan diye geçiyor. Ee, bakın ben size şöyle bir rakam vereceğim. Yani o rakam olayın ne kadar e, vahim olduğunu size e, ve siz dinleyenlere de e, gösterecek. Şu anda o limi kömürlerini çıkarmak için e, tahsis etmek istediği alan yaklaşık 126 bin takar. Bu, bir, bu, e, bu da e, sadece kömür rezerv alanı. Aynı zamanda benim biraz önce bahsetmiş oldum bu e, termik santralın Tevrim santralının kurulacağı alan da 30-35 bin dekar. Yani yaklaşık olarak 160-70 bin. Bakın ben bir icraat odası başkanıyım aynı zamanda. Benim elimde bilgiler var, yerler var. Bugün biz e, de işte, ÇKŞ'ye kayıtlı e, tarım arazilerinin toplamı 180 bin, bin, dekar. Yani siz birinci derece, e, ikinci derece tarım arazilerin zengin, e, e, birinci tarım arazilerini 25 yıllık bir rezerv projeyi feda edemezsiniz. Bu akıncı bir şey değil. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kaldı ki, kaldı ki bakın bir santimlik bir tarım toprağının oluşması yaklaşık 150-200 yıl alıyor. Zaten tarımda kullanılan toprağın kalınlığı 15-20-25 santimi geçmez. Daha bundan derin değildir. Siz bir kalitesiz bir kömürü çıkarma iddiasıyla alanları, bu tarım topraklarını e, mahvedersiniz. dersiniz ve de, e, buradaki insanların da yaşam hatlarını ellerinden alırsınız. Şimdi soruyorum ben de. Bu bölgede, e, rezervlerinin olduğu bölgede 7-8 tane köy var, yerleşim var burada. Ne yapacaksınız? Burada e, yıllardan beri oturan insanların e, binaları, yerleşmeleri e, ve mezarlıkları var. Bu 2016'da başlayan bir süreçti değil mi? Yani e, orada şöyle bir e, değişiklik yapıldı e, sanıyorum. Enerji üretim alanı e, ha, şeklinde tabii. bir değişiklik yapıldı. Tarım ve o orman aslında, alanı statüsündeki planlarda bu statüde olan bir bölgede bir değişiklikle birlikte enerji üretim alanı değişikliği de bu termik santral projesi ve hatta beraberinde gelecek bazı kömür e, iş, yani kömür çıkartma tesisleri de gündeme evet, geldi onu sanıyorum da değil mi? De Zaten evet o da e, şöyle aslında bu sürecin başlanması e, Trakya'nın 100 binlik çevre düzenli planlarının e, enerji bak bakanının muhtesine geçmesinden sonra zaten oldu. Yani normalde e, Trakya'nın bundan önceki 100 binlik master planları Trakya Üniversitesi tarafından ve o zaman e, Rektör, e, Osman Binci hocamız tarafından yapılan planlar tamamıyla Trakya'nın tarım alanlarını ve Trakya'nın doğasını yeraltı ve yeryüzü kaynaklarını koruyan planlardı ama ama maalesef daha sonra nasıl gelişmeler olduysa bilmiyoruz. Ve bunun sonucunda bu planlar zaman içerisinde böyle revize edilerek delinerek işte en az bunların arasında tam ediyorum bu 25 26 30 40 tanesini bakanlık bunu değiştirdi en sonunda en sonunda bu plan tamamen iptal edilip işte Metropolitan diye bir şirkete verilmiş herhalde zannediyorum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bünyesinde olan bir şey şirkete yeni yüz binlik master planı yapma yetkisi verilmiş ve o planlarda işte sizin bana söylediğiniz, söylediğiniz şeyi ortaya çıkarıyor. Yani Trakya ve özellikle de bize yeni 40 planlarında enerji üretim alanları olarak içine notlara geçmiş. Yani bu bakın bu enerji üretim alanı diye zaten burada geçtiği zaman burada artık notlara ve planlara biz buradan sadece bir tembih santralından mücadele etmeyeceğiz. Ben bunu zaten bir mücadele olarak görüyorum. Çünkü benim yaşam alanıma tas eden bir ve bana sorulmadan, halkın bilgilenmesi yapıldırılmadan, halkın itiraz ettiği bir proje hayata geçersen tabii ki ben buna karşıyım anlamına geliyor. Ve bu sadece bu mücadelemiz bizim burada kurulmak istenen çevrim bir santraline değil ki. Bunun yanında yan ünlülere gelecek bunun. Termin santrali varsa taş ocakları var, demek. taş ocakları varsa e, çimento fabrikaları var. Yani zaten benim, bizim bölgemizde, bizde de şu anda e, 50-60 tane kadar ruhsat alınmış e, hazır e, faaliyete geçmek isteyen e, şeyler var. E, maden ruhsatları var, işletmeler var. Biz bunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. E, dışarıdan gelen bir yatırımcının burada 5-10 yıl boyunca ekonomik bir ran sağlayacak diye Buranın bizimin bütün tarihi ve kültürel geçmişini, doğal bir geçmişini yok etmesine müsaade edemeyiz ki. Kimsenin bizim buradaki yaşam alanlarımızı bozmaya hakkı var mı? Ben biraz önce sizin orada yayınızı dinledim. Bugün 2050 yılına kadar, 2050 yılına kadar enerji açını bir şekilde sağlayacak, yenilebilir enerji yatırımlarından söz ediyorsunuz. Yani burada 25 yıllık bir rezerv için milyonlarca. Yılda oluşmuş bir fosil yakıtı ya da bir dağyı yok etmemiz doğru bulmuyorum burada. Ve bu çevre planlarının da 100 binlerce planlarının da mutlaka bir şekilde mahkemeden ya da Danıştay'dan dönmesini arz ediyoruz Temenni hmm. ediyoruz aynı zamanda. Peki şu başlarken sorduğum konuya dönecek olursak iki gün önce 7 Kasım'da bir, bir bilirkişi incelemesi yapıldı sanıyorum değil mi? Keşif yapıldı. Evet. Ee, çok yakın bir zaman önce yine Eylül ayıydı sanıyorum yine bir tane yapılmıştı. Evet. Ee, ne bir ara Evet. Arazide arazide bir e, değişiklik de yapıldı. Yani orada bu bir kişi incelemesinden mesela siz nasıl bir e, katıldınız mı bu e, keşif gezisine? Tabii. Ki, e, tabii. Ve nasıl bir intiba uyandı sizde bu birazcık onun detayına verir misiniz hukuki süreç nasıl işliyor şu tabii anda? Tabii ki. Tabii ki. Şöyle bir şey. Aslında bu hukuki işine şöyle başladı. E, bu e, bize de kurulmak istenen e, termik e, santral ile ilgili bunun e, altyapısında oluşturulacak olan sondaj çalışmaları, e, meykanı yapmak istediği sondaj çalışmalarının e, bize e, duyurusu geldiğinde, içerisinde müdürlüğünden bunu aldığımızda e, biz e, bununla ilgili e, Eder idare Mahkemesi'ne e, bu e, yürütmenin durdurulması davasını açtık. Sondajlarla ilgili. Çünkü Hı. bu e, Kıtları Çevreşenek Müdürlüğü tarafından verilen, çevresel yetki değerlendirmesi de, gerekli değildir kararını gerek bunu uyyasa bir uygun görmüyor yani o kadar tümünatif zararları e, zararlar oluşturacak e, çok güzelin e, işte 160 80 bin dönümlük bir arazisinde yaşamalarınıünü e, doğal varlıklarını e, etkileyecek e, bir yatırımın ya da bir sondaşın yani çevresel etki gerekli değildir kararıyla, müdürlü kararıyla hayata geçirilmesi gerektiği neden? Bunun bize sorulması gerekiyordu. Ve biz bu anlamda bize sorulmadığı için bize dedik ki hayır, burada chat gerekli değildir kararını kabul etmiyoruz. E, İdare Mahkemesi'ne daha açtık ve Edirne İdare Mahkemesi bizi aklı buldu yürütmeyi durdurdu. Ama e, ama daha sonra süreç e, devam etti, anladığım kadarıyla e, meta e, Genel Müdürlüğü, e, Danıştay'a başvurdu. Danıştay 14. dairesinde e, idare mahkemesinin vermiş olduğu kararı e, bozarak, bozarak dedik ki yüksek kamu yararı e, bulunmaktadır. E, bundan dolayı da e, burada e, bu sondajlardan yapılması lazım diye orada öyle bir e, şey veriyor oraya hı hı. Ama acele Ve kamulaştırma bundan... kararları durduruldu değil mi? Yani Tabii ilk yani yani, şu anda kamulaştırma kararı verdi sondaj çalışmaları yani sondaj hmm. faaliyetleri e, şu anda başlamış, başlamamış vaziyette. Buradaki e, sorunlardan bir tanesi şu. bir bu kadar devasa bir yatırım projesinde çünkü e, bugün bu e, işte keşfin yapıldığı e, alan, enerji üretim alanı, termik santral enerji üretim alanı diye geçen alan yaklaşık 35 bin dekar, 3500 hektar 35 bin dekarlık bir alan. Ama şimdi e, böyle bir alanda yani çek gerekli değildir kararı verilmeden hayata geçirilmesi bir kere doğru diyor. Neden? E siz biz burada yaşıyoruz. al kız. Bizim hayatımız burada devam ediyor. Bu yarın bugün konulacak bir termik santraldan en çok etkilenecek olan bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız, bizim yaşamımız. Sizin bizim yaşam hakkımızı elinizden almaya e, aklınız var mı? E, gelin bize sorun. Bir toplantı olsun. Çek gereklidir bir karara çıkması lazım. Halkın bilgilendirme toplantısı yapılması gerekir. Halk ilgilenecek. Alk bilgilenecek ya da bilgilenmeyecek. Onu alk kendisi karar verecek. Ama siz alpin yerine kendinizi koyamazsınız. Yine. Ve burada mesela çok önemli bir şey daha oldu. burada Bana göre önemli. Biz, ben biraz önce bir şey söyledim. Bizi traklara başkentlik yapmış bilgilice şey dedim. Ve, e, i̇nanın ben aynı zamanda bir çiftçiyim. Tarlaya gidip e, traktörümle sürerken inanın bulduğuma bir sürü e, 3 bin yıllık, 5000 bin yıllık objeler takılıyor. Keremit parçalarıdır, bunların parasal değeri, maddi değeri, ekonomik değeri vardır, yok durumdan bilemem. Ama, ama e, o toprağın altında e, bir sürü e, objelerin bulunduğunu, kültürel anlamda objelerin bulunduğunu bizzat kendim şahit olan bir insanım. Siz böyle bir bölgede arkeolog bile e, çağırmıyorsunuz ve bizim e, mahkemeden arkeolog talemimiz oldu. Dedik ki, yani... E, Burada bakın arkeoloji, arkeoloji açısından çok zengin bir bölge. Zaten burası bize kalanlar işte antik tiyatrosu, işte, bilmem, işte kaleleri, bilinmeyen soluları, şeyleri, öyküler, tombolüsleri. İnanın son peşin yapılacağı noktanın hemen yanında bir tane Trak mezarı var. E, trak mezarları zaten tamamını hemen hemen bize de bize oluşturuyor. Yani bize de çünkü Traklar. Aypar Bey bakın evet. burası önemli bir altını çizelim dinleyenlerimize. Ee, şöyle ki bu bilirkişi iki gün önce yapılandı da daha öncekinde de sizin talebinize rağmen bir arkeolog çalıştırılmadı ki. Siz Maalesef. bölgenin önemini ya. zaten anlattınız e, evet. uzun uzun paylaştınız bunu. Böyle bir alanda bilirkişi incelemesi yapılırken e, arkeolog bulunmadığını sizin talebinize rağmen bulunmadığını burada not düşelim altını çizelim. Ay, evet özellikle zaten özellikle... E Şerif keşif tutanaklarında da keşif tutanaklarında keşif bu e, ve nöntgesi, e, talebin, e, keşif tutanaklarında eee bilirkişinin uyuşmazlık çözümü için adli tıp uzmanı eee sadece yine yine de keşfe bir zan mahkeme yine susmuyor burada da. E, 2. pardon, ikinci keşifte, ikinci keşifte ben sayın eee e, mahkeme başkanına yine bu konu, e, soruyu yönelttim. E, sayın hakim beylerim Akvallik talebimiz oldu çünkü bu bölge çok, çok özel bir bölge ama bu konuda yeterli bir ülkeye sahip olamadık, ilgilendirilmedik. Tabii mahkemenin kararı da saygı duyuyoruz. Son olarak Aypar Bey şu önemine bir vurgu da yapalım Trakya. Trakya'daki tarım alanları İstanbul gibi belki... Artık obez bir e, metropolü, Megapoli diyelim e, besleyen önemli unsurlardan, önemli mekanlardan da biri. E, ama yıllardır zaten e, Ergene Nehri'nin kirliliği ve o bölgede bulunan maden ocakları, taş ocakları, yine termik santraller gibi projeler sebebiyle ve diğer sanayi unsurlarının e, suyu kirletmesi sebebiyle e, can çekişir, zorlukla ayakta durur haldeydi. E, bir de sizin de alanınız bu olduğu için e, tarımın, o bölgedeki tarımın önemini de ee, bir tekrar hatırlatmakta son olarak fayda var diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geliyoruz zira. Hem bu anlamda son sözlerinizi de alalım. Bu termik evet, santral efendim. projesi siz çiftçilikle uğraşanları tarımla uğraşanları nasıl etkileyecek? Bir kere e, bakın Utku Bey yani bizleri nasıl etkileyecek sorusu bile burada çok hafif kalıyor. Bizleri nasıl etkileyecek değil. Bizleri yok edecek. E, çünkü kömür rezervi çıkarılmak istenen kömür rezervi tamamıyla tarım e, arazilerinin altında kalan bir yer. E, rezerv. Yani buradan e, bu e, kömür rezervini çıkarıp hayatta geçirirlerse bu çevre santrali burada tarım diye bir şey kalmayacak. Köyler boşalacak. Tarım arazileri bitecek. Krakya'nın e, bu verimli güzel e, topraklarına bir daha sahip olamayacak e, bu ülkemiz bizim. Yani kamu yararı denilir duruluyor. Bakın tarım da bir kamu yararıdır. Ormanlar da kamu yararıdır. Yeraltı kaynakları da e, kamu yararıdır. Kaldı ki bu e, Çevrim santraların kurulacağı yer yerin altında Trakya'nın Trakya'nın Erken'inin yer altındaki besleme alanı orası toplama alanları bütün burada bütün Trakya'da belki de İstanbul besleyen suların toplama alanı o çevrim santralinin altında kalıyor burada yani tarım nasıl etkilenecek sorusundan ziyade tarım nasıl yok edilecek sorusunu sormamız lazım bence bence buna da profesyonel gerekiyor bakın şöyle çevreciler bizlerin her şeye karşı yani diyorlar ki çevreciler her şeye karşı marşlar yani bunlar tabii çok şey içi boş söylemler kolaycılık hemen ya yaşam alanlarımızda onun insanlara böyle bir işte düşman gibi görmek ya da göstermek çok ucuz şeyler bunlar. ama aslında bizler her zaman çevresine Şunu Görüş ki yani yenilenebilir enerji kaynakları Dünyada bugün işte hayata geçmiş olan enerji teknikleri bunları hayata geçirin. Yaşama, doğaya zarar vermeyin. Bu aklıma geldi bu arada bir atı atasözü vardı. Şöyle diyor herhalde, yani tek Son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda, son neyip kurulduğunda beyaz adam paranın yenilebileceğini öğrenecek diye. Yani her şeyin para üzerine kurgulamamak lazım. Çünkü İnsan yaşamı bana göre e, en önemlidir. E, i̇nsandan daha önemli, canlıdan daha öyle şey yaşam e, görmüyoruz. Biz. Peki, çok teşekkür ediyoruz e, e, Aypar Erkan. Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, konumuz olduğunuz için, oradaki e, meseleyi bize ederim. anlattığınız, değerlendirdiğiniz Benim için, sağ olun etmiş. efendim. İyi Evet değerli dinleyenler kırklareli vizede yapılması planlanan bir termik santral kömürlü termik santral beraberinde tabi maden arama gibi kömür arama gibi ruhsatları da hatta Aypar Bey az önce bahsetti orada şimdi sondaj çalışmalarının başlaması yönünde de bir hareketlilik var. Beraberinde getireceği pek çok unsurla birlikte aslında te, sadece bir termik santral olmayacak bu termik santral orada yakılan kömür onun atıkları hem havaya hem toprağa hem suya karışacak atıkları beraberinde getireceği diğer yan unsurlarla birlikte yan e, endüstrilerle birlikte yani bu kömür madeni olabilir e, bu diğer maden aramaları olabilir orada ciddi. ...ölçüde bir e, ormanlık alanı... ...tarım alanlarının hemen yanı başında... ...yapılması nedeniyle... ...orada yapılan tarımı etkileyecek... Ayrıca altını çizdiği önemli bir nokta da var belki bu bu açıdan çok fazla gündeme gelmedi vize termik santral projesi Aypar Erker'in altını çizdiği noktayı hatırlatalım o bölge e, hemen yanı başı etrafı sit alanlarıyla sit alanı olmasa bile hani biz toprağa sürerken bile karşımıza çıkan e, kalıntılarla dolu bir bölge Trak medeniyetinin başkenti olan bir bölge diyor Aypar Erker. Buradaki e, yapılan mahkeme tarafından oluşturulan bilirkişi ki e, kendisi söylemedi ama e, ben onu notu düşeyim e, Artvin Cerattepe'deki maden projesi içinde e, kurulan bilirkişi heyetiyle çok büyük benzerlikler gösteriyor isimler bakımından. E, o, e, o ekibe bir arkeolog bile almadılar atamadılar dedi. Bunun altını bir kez daha çizmiş olayım. Bu haftalık Yeşil Bülten'i noktalıyoruz efendim haftaya görüşmek dileğiyle.